Birinci şua, Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. iki acip suale karşı defaten hatıra gelen garip cevaptır. Birinci sual, denildi ki, Fatiha ve Yasin ve Hatmi Kur'ani gibi okunan virtler kutsi şeyler bazen hatsiz ölmüş ve sağ insanlara bağışlanıyor. Halbuki böyle cüz'i bir tek hediye, an-ı vahidde zatlara yetişmek, ve her birisine aynı hediye düşmek tavra aklın haricindedir. El cevab Fatırı Hakim nasıl ki unsuru havayı kelimelerin berk gibi intişarlarına ve tekessürlerine bir mezrağa ve bir vasıta yapmış ve radyo vasıtasıyla bir minarede okunan ezana Muhammedî Aleyhissalatu Vesselam umum yerlerde ve umum insanlara aynı anda yetiştirmek gibi öyle de okunan bir Fatiha dahi Mesela umum ehli iman emvatına aynı anda yetiştirmek için hadsiz kudret ve nihayetsiz hikmetiyle manevi alemde, manevi havada çok manevi elektrikleri, manevi radyoları sermiş, serpmiş. Fıtri, telsiz telefonlarda istihdam ediyor, çalıştırıyor. Hem nasıl ki bir lamba yansa, mukabilindeki binler aynaya, her birine tam bir lamba girer, aynen öyle de, bir Yasin-i Şerif okunsa, milyonlar ruhlara hediye edilse, her birine tam bir Yasin-i Şerif düşer. İkinci sual, şiddetle ve amirane denildi ki, sen Risale-i Nur'un makbuliyetine dair Hazreti Ali radıyallahu an ve Gavs-ı Azam radıyallahu an gibi zatların kasidelerinden şahitler gösteriyorsun. Halbuki asıl söz sahibi Kur'an'dır. Risale-i Nur Kur'an'ın hakiki bir tefsiri, ve hakikatinin bir tercümanı ve meselelerinin bürhanıdır. Kur'an ise sair kelamlar gibi kışırlı, kemikli ve şuuru hususi ve cüz'i değildir. Belki Kur'an, umum işaratıyla ve eczasıyla aynı şuurdur, kışırsızdır, fuzuli lüzumsuz maddeleri yoktur. Alemi gaybın tercümanıdır, sözler hakkında söz O'nundur, görelim O ne diyor. El-Cevap Risale-i Nur doğrudan doğruya Kur'an'ın bahir bir bürhanı ve kuvvetli bir tefsiri ve parlak bir lemay-i icaz-ı manevisi ve o bahrin bir reşası ve o güneşin bir şuağı ve o madeni ilme hakikattan mülhem ve feyzinden gelen bir tercüme-i olduğundan onun kıymetini ve ehemmiyetini beyan etmek, Kur'an'ın şerefine ve hesabına ve senasına geçtiğinden Elbette Risale-i Nur'un meziyetini beyan etmekliği hak iktiza eder ve hakikat ister. Kur'an izin verir. Benim gibi bir tercümanın hissesi yalnız şükürdür. Hiçbir cihetle fahre, temeddühe, gurura hakkı yoktur ve olamaz. Gelecek ayetlerin işaratına bu noktayı nazarla bakmak gerektir. Yoksa beni hodbinlik ile ittiham edenlere hakkımı helal etmem, bu çok ehemmiyetli suale karşı 2-3 saat zarfında birden Kur'an'ın ayatı meşhuresinden sözler adedince 33 ayetin hem manasıyla hem cifr ile Risale-i Nur'a işaretleri uzaktan uzağa icmalen görüldü. Ayrı ayrı tarzlarda 33 ayet müttefikan Risale-i Nur'u remizleriyle gösterdiği hayal meyal görüldü. İhtar en evvel 24. ayetin başında zikredilen ihtara dikkat etmek lazımdır. O ihtarın yeri baştaydı fakat orada hatıra geldi, oraya girdi. İkinci bir ihtar, Tevafukla işaretler eğer münasebet imaneviyeye maneviyeye etmezse, ehemmiyeti azdır. Eğer münasebet imaneviyesi maneviyesi kuvvetli ise, bu onun bir ferdi bir masadaki hükmünde olsa ve müstesna bir liyakati bulunsa, o vakit tevafuk ehemmiyetlidir ve o kelamdan bunun iradesine bir emare olur ve ondan o ferdin hususi bir surette dahil olduğuna ya remz ya işaret ya delalet hükmünde onu gösterir. İşte gelecek ayatı Kur'aniyenin Risale-i Nur'a işaretleri ve tevafukları ekseriyet ile kuvvetli bir münasebet-i maneviyeye istinat ederler. Evet, bu gelecek ayatı ı meşhure müttefikan 13. asrın ahirine ve 14. asrın evveline cifirce bakıyorlar ve Kur'an ve iman hesabına bir hakikata işaret ediyorlar ve medarı teselli bir nurdan haber veriyorlar. Ve o zamanın dalalet fitnesinden gelen şübehat izale edecek Kur'ani bir bürhanı müjde veriyorlar. Ve o işaretlere ve remizlere tam mazhar, ve o vazifeleri bir hakkın görecek Risale-i Nur gibi bir tefsiri Kur'ani olacak, halbuki Risale-i Nur bu mezkür noktada ileri olduğu, onu okuyanlarca şüphesiz olmasıyla delalet eder ki, o ayetler bilhassa Risale-i Nur'a bakıp ona işaret ediyorlar. Birincisi, Sure-i Nur'dan ayet nurdur ki, Risale-i Nur'un Resail-i Nur ve Risale-i Nur ve Risaletü'n Nur namlarıyla sebebi tesmiyesinin 16 sebebinden bir sebep olduğundan birinci olarak onu beyan etmek gerektir. Bu ayet-i Nur Allahu nurus semavati vel ardı meselü nurühi kemişkatin fihâ El misbah fi zujajihi az zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yaqudu min shajaratin mubarakati zaytunatun la sharqiyyatun wa la gharbiyyatun yakadu zaytuhu yudii'u wa law lam tamsasuna nurun nurun ala nur yahdillahu li nurihim men yasha wa yadrubullahu al amthala lin nas wallahu bikulli shay'in alim Şu ayati nuriyyin manaca çok tabakatı ve vücuhu kesiresi vardır ve o tabakalardan ve vecihlerden işari ve remzi bir vecih, manaca ve cifirce, nurlu bir tefsiri olan Risale-i Nur ve risaletin Nur'a dört beş cümlesiyle on cihetten bakıyor. Ve o tabakalardan ve o vecihlerden bir tabaka ve bir perde dahi mucizane elektrikten haber veriyor. Risale-i Nur'a bakan birinci cümlesi, مثel nurihi kemişketin fiha misbahdur. Yani, Nur ilahinin veya nuru Kur'aninin veya nuru Muhammedinin Aleyhissalatu vesselam misali şu mişkatin fiha misbahundur. Makamı Cifrisi 998 olarak aynen Risaletun Nur şeddeli nun 2 sayılmak cihetiyle tam tamına tevafukla ona işaret eder. İkinci cümlesi Ez-zucacetu keenneha kawkabundurriyyun yukadudur. 28. lemada tafsilen beyan edildiği gibi İmam Ali radıyallahu an Kaside-i Celcelutiyesinde sarahat derecesinde Risale-i Nur'a bakarak ve ona işaret ederek demiş: "Ekit kawkebi bil ismi nuran." Ben tahmin ediyorum ki İmam Ali'nin radıyallahu an bu işareti bu cümleyi Nuriyenin remzinden mülhemdir. Bu cümleyi ayetin makamı 546 edip Risale-i Nur'un adedi olan 548'e gayet cüz'i ve sırlı iki fark ile tevafuk noktasından işaret ettiği gibi, remzi bir manasıyla tam bakıyor. Üçüncü cümlesi, min şecaretindir. Eğer min şecaretindeki ta vakıflarda gibi ha sayılsa 598 ederek, tam tamına Resail'in Nur ve Risale-i Nur adedi olan 598'e tevafukla beraber, min furkanin hakim min adedine yine sırlı bir tek farkla tevafuk-ı remzi ile hem resailin nuru efradına dahil eder, hem yine risale-i nurun şecere-i mübareki furkan-ı hakim olduğunu gösterir. Eğer min şeceretindeki ta, ta kalsa, o vakit makamı cifrisi 993 eder, tevafuka zarar vermeyen cüz'i ve sırlı beş farkla Risale'tün Nur adedi olan 998'e tevafukla manasının dahi muvafakatine binaen ona işaret eder. Dördüncü cümlesi Nurun ala nur yehdillahu linurihidir ki 999 ederek sırlı bir tek farkla Risale'tün Nur adedi olan 998'e tevafukla manasının kuvvetli münasebetine binaen işaret derecesinde remz eder. 5. cümlesi Men cümlesi gayet cüzi bir farkla Risale'tün Nur müellifinin ismiyle meşhur bir lakabına tevafukla manası baktığı gibi bakıyor. Eğer Yeşâ-u'daki mukadder zamir izhar edilirse men uhu olur. Tam tamına tevafuk eder. Bu ayet nasıl ki Risale'in Nura ismiyle bakıyor, öyle de tarihi telifine ve tekemmülüne tam tamına tevafukla remzen bakıyor. Kemişkatin fiha misbah El misbah fi zujacetin cümlesi kemişkatindeki temvin vakıf yeri olmadığından nun sayılmak ve fi zujacetin vakıf yeri olduğundan ta ha olmak cihetiyle 1349 ederek Resailin Nur'un en nurani cüzlerinin telifi hengamı ve tekemmül zamanı olan 1349 tarihine tam tamına tevafukla işaret eder. Hem el misbahu fi zujace اَزْزُجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبُنْ دُرِّيّنْ cümlesi 1345 ederek resailin Nur'un intişarı ve iştiharı ve parlaması tarihine tam tamına tevafuk eder. Çünkü şeddeli Ra 2 Ra, şeddeli Nun 2 Nun, şeddeli Za aslı itibariyle bir Lam, bir Za ve birinci züccace vakıf cihetiyle Ha, ikinci vakıf olmadığından Ta sayılır. Eğer şeddeli Za 2 Za sayılsa, o vakit 1322 eder ki yine Risale-i Nur müellifi Mukaddematu'nuriye başladığı aynı tarihe tam tamına tevafuk eder. Hem min şecerat'in mübareketin cümlesi ta evvel ta ikinci ta ise vakıf yeri olduğundan ha olmak ve şecerat'indeki tenvin nun sayılmak cihetiyle 1311 eder ki o tarihte Resailin Nur müellifi Risaletin Nur'un mübarek Şecere-i olan Kur'an'ın basamakları olan Ulûm-ı Arabiyeyi tedrise başladığı aynı tarihe tam tamına tevafuk ederek Remzen Bakar. İşte bu kadar manidar ve müteaddit tevafukat-ı Kur'aniyenin ittifakı yalnız bir emare, bir işaret değil, belki kuvvetli bir delalettir belki elektrik ile beraber Resailin Nura münasebet-i maneviyesiyle bir tasrihtir. Bu ayetin münasebet-i letafetlerinden bir letafeti şudur ki, ihbar-ı gayb neviinden mucizane hem elektriğe hem Risale-i Nura işaret ettiği gibi ikisinin zuhurlarına ve zamanı zuhurlarından sonraki tekemmül zamanlarına ve hilaf-ı adet vaziyetlerini çok güzel gösteriyor. Mesela Zeytun etin, la şarkıyetin ve la cümlesi der. Nasıl ki elektriğin kıymettar metaı ne şarktan ne de garptan celbedilmiş bir mal değildir. Belki yukarıda, cev ve havada rahmet hazinesinden, semavat tarafından iniyor. Her yerin malıdır, başka yerden arama lüzum yoktur der. Öyle de manevi bir elektrik olan resailin Nurdahi Nur dahi ne şarkın malumatından, ulumundan, ve ne de garbın felsefe ve fünunundan gelmiş bir mal ve onlardan iktibas edilmiş bir nur değildir. Belki semavi olan Kur'an'ın şark ve garbın fevkindeki yüksek mertebeyi i iktibas edilmiştir. Hem mesela ''Yekâdu zeytuha yudîu velev lem temseshû nur'' cümlesi manâ-i ile diyor ki 13. ve 14. asırda semavi lambalar ateşsiz yanarlar Ateş dokunmadan parlarlar, onun zamanı yakındır. Yani 1280 tarihine yakındır. İşte bu cümleyle nasıl ki elektriğin hilaf-ı adet keyfiyetini ve geleceğini Remzen beyan eder, aynen öyle de manevi bir elektrik olan resail Nur dahi gayet yüksek ve derin bir ilim olduğu halde, külfeti tahsile ve derse çalışmaya ve başka üstatlardan taallüm edilmeye, ve müderrisinin ağzından iktibas olmağa muhtaç olmadan, herkes derecesine göre o ulûmu âliyeyi meşakkat ateşine lüzum kalmadan anlayabilir, kendi kendine istifade eder. Muhakkik bir alim olabilir. Hem işaret eder ki, resailin nur müellifi dahi ateşsiz yanar, tahsil için külfet ve ders meşakkatine muhtaç olmadan kendi kendine nurlanır, alim olur. Evet, bu cümlenin bu mucizane üç işaratı, elektrik ve resailin nur hakkında hak olduğu gibi müellif hakkında dahi aynı hakikattir. Tarihçi hayatını okuyanlar ve hemşehrileri bilirler ki, İzhar kitabından sonraki medrese usulünce 15 sene ders almakla okunan kitapları resailin nur müellifi yalnız üç ayda tahsil etmiş. Hem nasıl ki bu cümlenin manevi münasebet cihetinde kuvvetli ve letafetli işareti var, Öyle de cifri ve ebcedi ile hem elektriğin zamanı zuhurunun kurbiyetini hem resailin nurun meydana çıkması hem de müellifinin veladetini remzen haber veriyor. Bir lemay-i icaz daha gösterir şöyle ki Yekadü Zeytuha yudîun'un makamı 1279 olup velavlem temsasunarun nur kısmı ise İki tenvin, iki nun sayılmak cihetiyle 1284 ederek hem elektriğin taammümünün kurbiyetini, hem resailin nurun yakınlığını, hem 14 sene sonra müellifinin veladetini, kelime kelimeyi kutsiyesiyle manen işaret ettiği gibi cifir ile de tam tamına aynı tarihe tevafukla işaret eder. Malumdur ki zayıf ve ince ipler istima ettikçe kuvvetleşir, kopmaz bir halat olur. Bu sırra binaen, bu ayetin bu işaretleri birbirine kuvvet verir, teyit eder. Tevafuk tam olmazsa da tam hükmünde olur ve işareti delalet derecesine çıkar. Tenbih Ben bu ayet-i nuriyenin işaretlerini elektrik ve resail-i nurun hatırı için beyan etmedim. Belki bu ayetin icaz manevisinin bir şubesinden bir lemasını göstermek istedim. Elhasıl bu ayeti kutsiye sarih manasıyla nuru ilahi ve nuru kur'ani ve nuru Muhammediyi Aleyhissalatu vesselam ders verdiği gibi manayı işaresiyle de her asra baktığı gibi 13. asrın ahirine ve 14. asrın evveline dahi bakar ve dikkatle baktırır. De bu iki asrın ahir ve evvellerinde en ziyade nazara çarpan ve en ziyade münasebeti maneviyesi bulunan ve bu ayetin umum cümlelerinin muvafakatlerini ve mutabakatlarını en ziyade kazanan elektrik ile resailin nur olduğundan doğrudan doğruya mana-i ile bakar diye bana kanaat-ı kat'iye verdiğinden çekinmeyerek kanaatımı yazdım. Hata etmiş isem, erhamur rahimiinden rahmetiyle affetmesini niyaz ediyorum. Resailin nurun bu ayetin iltifatına liyakatını anlamak isteyen zatlar hangi risaleye dikkatle baksalar anlarlar. Hiç olmazsa Eskişehir Hapishanesinin bir meyvesi olan 30. Lemanaam'ındaki altı esma-i ilahiye dair altı nükte risalesine, hiç olmazsa o lemadan ismi hay ve kayyuma dair 5. ve 6. nüktelere dikkatle baksa elbette tasdik eder.